Markos 9. Bölüm İsa, size doğrusunu söyleyeyim, diye devam etti. Burada bulunanlar arasında, Tanrı egemenliğinin güçlü biçimde gerçekleştiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var. Altı gün sonra İsa, yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü. Yeryüzünde hiçbir çamaşırcının erişemeyeceği bir beyazlıktı bu. O anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya ''Rabbi burada bulunmamız ne iyi oldu. Üç çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a.'' dedi. Ne söyleyeceğini bilmiyordu. Çünkü çok korkmuşlardı. Bu sırada bir bulut gelip onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, ''Sevgili oğlum budur, onu dinleyin.'' dedi. Öğrenciler birden çevrelerine baktılar. Ama bu kez yanlarında İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa, insanoğlu ölümden dirilmeden... Orada gördüklerini hiç kimseye söylememeleri için onları uyardı. Bu uyarıya uymakla birlikte, kendi aralarında ölümden dirilmek ne demek diye tartışıp durdular. İsa'ya, ''Din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar?'' diye sordular. O da onlara şöyle dedi. ''Gerçekten de önce İlyas gelir ve her şeyi yeniden düzene koyar. Ama nasıl oluyor da insanoğlunun çok acı çekeceği, ve hiçe sayılacağı yazılmıştır. Size şunu söyleyeyim. İlyas geldi bile. Onun hakkında yazılmış olduğu gibi ona yapmadıklarını bırakmadılar. Öteki öğrencilerin yanına döndüklerinde onların çevresinde büyük bir kalabalığın toplandığını bir takım din bilginlerinin onlarla tartıştığını gördüler. Kalabalık İsa'yı görünce büyük bir şaşkınlığa kapıldı ve koşup onu selamladı. İsa öğrencilerine Onlarla ne tartışıyorsunuz? diye sordu. Halktan biri ona Öğretmenim diye karşılık verdi. Dilsiz bir ruha tutulan oğlumu sana getirdi. Ruh onu nerede yakalarsa yere çarpıyor. Çocuk ağzından köpükler saçıyor. Dişlerini gıcırdatıyor. Ve kas katı kesiliyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine başvurdum. Ama başaramadılar. İsa onlara ''Ey imansız kuşak'' dedi ''Sizinle daha ne kadar kalacağım, size daha ne kadar katlanacağım, çocuğu bana getirin.'' Çocuğu kendisine getirdiler. Ruh İsa'yı görür görmez çocuğu şiddetle sarstı. Çocuk yere düştü, ağzından köpükler saçarak yuvarlanmaya başladı. İsa çocuğun babasına ''Bu hal çocuğun başına geleli ne kadar oldu?'' diye sordu küçüklüğünden beri böyle dedi babası üstelik ruh onu öldürmek için sık sık ateşe suya attı elinden bir şey gelirse bize yardım et halimize acı İsa ona elimden gelirse mi iman eden biri için her şey mümkün dedi çocuğun babası hemen iman ediyorum İmansızlığımı yenmeme yardım et diye feryat etti İsa, halkın koşuşup geldiğini görünce kötü ruhu azarlayarak ''Sana buyuruyorum, dilsiz ve sağır ruh. Çocuğun içinden çık ve ona bir daha girme.'' dedi. Bunun üzerine ruh bir çığlık attı ve çocuğu şiddetle sarsarak çıktı. Çocuk ölü gibi hareketsiz kaldı. Öyle ki oradakilerin birçoğu ''Öldü.'' diyordu. Ama İsa elinden tutup kaldırınca çocuk ayağa kalktı. İsa eve girdikten sonra öğrencileri özel olarak ona ''Biz kötü ruhu neden kovamadık?'' diye sordular. İsa onlara ''Bu tür ruhlar ancak doğayla kovulabilir.'' yanıtını verdi. Oradan ayrılmış Celile bölgesinden geçiyorlardı. İsa hiç kimsenin bunu bilmesini istemiyordu. Öğrencilerine öğretirken şöyle diyordu. İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek. Ama öldürüldükten üç gün sonra dirilecek. Onlar bu sözleri anlamıyor, İsa'ya soru sormaktan da korkuyorlardı. Kefernahum'a vardılar. Eve girdikten sonra İsa onlara Yolda neyi tartışıyordunuz? diye sordu. Hiçbirinden ses çıkmadı. Çünkü yolda aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmışlardı. İsa oturup on yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi. Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun. Herkesin hizmetkarı olsun. Küçük bir çocuğu alıp orta yere dikti. Sonra onu kucağına alarak onlara şöyle dedi. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni değil, beni göndereni kabul etmiş olur. Yuhanna ona, Öğretmenim, Dedi. Senin adınla cin olan birini gördük ama bizi izleyenlerden olmadığı için ona engel olmaya çalıştık. Ona engel olmayın. Dedi İsa. Çünkü benim adımla mucize yapıp da ardından beni kötüleyecek kimse yoktur. Bize karşı olmayan bizden yanadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Mesih'e ait olduğunuz için sizlere bir bardak su veren ödülsüz kalmayacaktır. Kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı geçirilip denize atılması kendisi için daha iyi olur. Eğer elin günah işlemene neden olursa, onu kes. Tek elle yaşama kavuşman, iki elle sönmez ateşe cehenneme gitmenden iyidir. Eğer ayağın günah işlemene neden olursa, onu kes. Tek ayakla yaşama kavuşman, İki ayakla cehenneme atılmandan iyidir. Eğer gözün güne işlemene neden olursa, onu çıkar at. Tanrı'nın egemenliğine tek gözle girmen, iki gözle cehenneme atılmandan iyidir. Oradakileri kemiren kurt ölmez. Yakan ateş sönmez. Çünkü herkes ateşle tuzlanacaktır. Tuz yararlıdır. Ama tuz, tuzluluğunu yitirirse, bir daha ona nasıl tat verebilirsiniz? İçinizde tuz olsun ve birbirinizle barış içinde yaşayın.